Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal Ramazan Özel programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine Ramazan'a dair sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. İsmail A. Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza sorularımızı yönlendireceğiz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız, iyisiniz Nasılsınız? inşallah. Teşekkür ederim. Rabbim iyilikler versin. İlk sorumuza başlıyoruz hocam programımıza. Ben cahilken çok kez orucumu bozmuşumdur, çok şükür tövbe ettim, kaza borçlarımı yerine getiriyorum ama ne kadar kefaretim olduğunu bilmiyorum, bu konuda ne yapmam gerekir, nasıl hesaplayacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikle Allahu Azimüşen Hazretleri bütün günahlarımıza tövbe edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ee, bağ husus içinde bulunmuş olduğumuz günler bu konuda bizim için bir fırsattır. Evet. Cahiliye dönemi olmuş olabilir ki cahiliye dönemi evet. diye tabir edilen ki bizim halkımızda, bizim görevimizde genel itibariyle helal haram kavramı o açıdan yani pek fazla itibar edilmeksizin, pek bakılmaksızın imani konuda herhangi bir ihtilaf veya herhangi bir şüphe olmakla, olmamakla beraber ameli problemlerin olduğu zaman evet. dilimi. E, çok şükür ki tövbe ettim diyor kardeşimiz, hı hı. ben onların üzerine e, kapattım. Ama bunun yanı sıra tabii ki mükellef olduğum bazı şeyler ki namazdı, oruçtu, ibadetlerimdi. Hı hı. E, bunları da yerine getirmeye gayret ediyorum ki getirmesi de gerekir. Evet. Ancak kazaların haricinde kefaret borçlarım da var. Ki Ramazan-ı Şerif'te kasıtlı olarak orucu bozmak kefareti gerektirir. Hı hı. Ve bu birkaç kez oldu diyor. Bunlardan dolayı kaç kefaret tutmam gerekiyor bunları bilemiyorum. E, sualimden anladım evet, bu. Evet, evet. E, kaynaklarımıza baktığımız zaman e, kefaretlerde tedahülün olup olmaması. Tedahül fıkhi bir tabir. Hı hı. Yani bir kefaret diğer kefaretleri içine alıp almaması. Ee, bu konuda iki farklı görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında ikiye ayrılıyor mesele. Farklılık olarak, görüş olarak değil de bir Ramazan'da, bir senenin Ramazan'ında birden fazla kefareti gerektiren eylemde bulunmak ile bir kefaret hepsi için yeterlidir. Bu konu evet. Hanefi mezhebinde söz birliği kabul edilmiştir. Evet. Yani bir kimsenin bir sene içindeki Ramazan-ı Şerif ayında birden fazla kefareti gerektiren bir işlemde bulunacak olsa bu kimse tek kefaret olsa hepsi için yeterli olacaktır. Evet. Şafii mezhebine göre böyle değildir. Her bir gün için, yani her bir kefaret için, her bir cinayet için ayrı bir kefaretin Hı. gerekli olacağı da yine Şafii kaynaklarında ifade edilmekte. Peki ikinci, üçüncü Ramazan'da yani bir Ramazan'da bir kefareti gerektiren bir işlem oldu. İkinci Ramazan'da ikinci kefareti gerektiren bir işlem oldu. Evet. Bu durumda arada bir sene geçmiş, bu kişi için tek kefaret hepsine yeterli mi yeterli değil mi bu konuda iktilaf vardır. Ee, Kemal İbni Humam Fethül Kadir adlı eserindeki Hidaye haşyesinde e, bu konuyu ele alıyor ki i̇bn Cem Bahir'inde de Bahru Raik adlı eserinde de bu konuyu ele alıyor hatırladığımız kadarıyla. Evet. E, diyorlar ki zahir rivayeye göre bu kişi için ayrı ayrı kefaret tutması gerekir. Çünkü arada ikinci Ramazan girmiş, üçüncü Ramazan girmiş, ayrı ayrı Ramazanlardır. Her birerler için ayrı bir kefaret gerekir. Yani bir kefaret bir Ramazan'daki kefareti gerektiren eylemler için yeterlidir. Hı. Ama diğer Ramazan için yeterli değildir. Yeterli değil yani. Ancak e, diğer müteahhirin ifadelerine baktığımız zaman ki kendileri de bu görüşü tercih ediyor. Hı. Mutlak manada kefarette tedahül vardır. Yani bir kefaret kendisinden önce e, kefareti gerektiren bütün eylemler için yeterlidir. Hı. E, yeter ki kefareti yaptıktan sonra yani kefareti tuttuktan bir sonra yani. bir daha kefareti gerektiren bir eylemde bulunmayalım. Hı. Çünkü onun için evvelki tutmuş olduğumuz kefaret yeterli olmaz. O ayrı bir kefareti gerektirir. Evet. Bu açıdan bakıldığı zaman ki fetva da bu yönde olduğundan dolayı bu kardeşimiz için bir kefaret tutması yeterlidir. Hı hı. Ama tabii kefaret tutması e, kefaret borcu ile alakalıdır. Ee, o günlerde kasıtlı olarak orucunu bozmasından dolayı bir günah vardır. Bu Var. günahtan dolayı da tövbe istiğfar etmesi gerekir. Evet. Bundan dolayı da daimi ağlaması gerekir ki bunu her zaman dinlendiriyoruz Yani tövbe istiğfar demek ki ''Ya Rabbi tövbe ettim, tamam affolundum.'' şeklinde değildir. Hı -hı. Peygamber aleyhissalatu vesselam ''ettâibu mine zzenbi kemen lâ zembele'' ''Günahından tövbe eden, günah işlememiş gibidir.'' buyuruyor. Evet bu şu demek değildir. Ben tövbe ettim artık, artık günahsızım. Tertemizin. Deniyor ki tövbenin sahih olması gerekir. Hı. Yani gerçekten tövbenin nasuh bir tövbe olması gerekir ki günah iptal etsin. Evet. Bu da nasıl olacak? İmam-ı Nebevi Riyasalil'in adlı eserinde tövbenin sahih olabilmesi, tövbenin makbul bir tövbe olabilmesi için üç şart olduğundan bahsediyor. Tabi önce günah ikiye ayırıyor. Kul hakkı Allah hakkı. Evet. Ee, kul hak, Allah hakkı ise eğer o günah Böyle bir günahın tövbesi üç şarta bağlıdır. Hı hı. Kul hakkıysa bu üç şartın yanı sıra bir şart daha vardır ki dördüncü şart. Dört şarta bağlıdır. Peki Allah hakkıysa bu üç şart nelerdir? Birincisi o günahı derhal bırakmak gerekir. Yani evet. insan o günaha devam ederken tövbesi bu tövbe geçerli bir tövbe hı. olmaz. Önce o günahı bırakacak daha sonradan tövbe edecektir. Bu evet. birinci şart. İkinci şart. O, o günahı bir daha işlememeye azmedecek. Hı -hı. Yani ben o günahı bıraktım ama ileride fırsatını bulursam bir daha o günahı işleyeceğim. Şu anda tövbe edeyim. Böyle bir tövbe geçerli bir Hı -hı. tövbe değildir. Yani kasıt olarak kalbinde kişinin var olan niyeti ben o günahı işlemiştim ve onu bıraktım ve bir daha ona geri dönmeyeceğim. Evet. Şeklinde kasıt olması lazım, azm olması lazım. İkinci şartta budur. Hı -hı. Üçüncü şartta ...o günahı işlemiş olduğu günlerden dolayı pişmanlık duyacaktır. Hmm. Yani zamanında iyi ki de bunu yapmışım şeklinde bir izlenim var ise... ...bu kişinin tövbesi yine tövbe değildir, ortada evet. tövbe diye bir şey yoktur. Bakın bu çok önemli. Yani birçok e, hani deniyor ya, ben cahiliye döneminde şöyle şöyle yapardım, böyle böyle yapardım <gülüyor> şeklinde... ...yapmış oldukları günahları ifşa etmek... Veya onları anlatmak ondan tövbe etmediğinin bir nevi alamettir. Belki de bir pişman olmadığının bir alameti. Ee, yani orada çünkü bir insan suçunu ifşa etmemesi gerekir. Evet. Onu ilan etmemesi Hı. gerekir. Onu setretmesi gerekir. Ve nerede kaldı ki o suçu işlediğinden dolayı iftihar asla etmemesi gerekir. Evet. Ee, dolayısıyla tövbenin kabul olmasının üç şartına riayet ederek tövbe etmek gerekir kul hakkıysa artı bu üç şartın ötesinde okul kim ise onun hakkını da ifa etmek yani ondan bir şekilde helallik almak eğer o kişi ahirete intikal etmişse varislerinden helallik almak gerekecektir. Bu manada tövbe tövbe olsun. Yoksa mücerred ben tövbe ettim tamam artık ben temizlendim değil. Ee, gerçekten tövbe tövbe ise o kişiyi temizler. Bir tövbenin gerçek tövbe olabilmesi ise biraz önce bahsettiğimiz şartları reayet etmekte olacak. Evet hocam Rabbim layıkıyla tövbe etmeyi nasip etsin aynen, inşallah bizlere aynen. de. Bir diğer sorumuza devam ediyoruz. Ee, hocam iki sorum var. Birincisi göz damlası orucu bozar mı? İkincisi astım hastalarının kullandığı hava spreyi orucumuzu bozar mı diye sorur. Göz damlasının orucu bozmayacağı kitaplarımızda açık ve net Hı. bir şekilde ifade edilmiş. Ee, aynı şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinde göze sürülen kühlün ki tadı boğazda hissedilse bile orucu bozmayacağı Hı. ifade edilmiştir. Peki bu astım hastalarının kullanmış olduğu ilaca gelince yani spreyye ağız spreyine gelince e, bu konuda malumunuz günümüzde farklı farklı mütalalar var. Ee, bazı cenahlar, bazı kişiler bunun hava olduğunu, oksijen olduğunu dolayısıyla normal bir hava teneffüs etmek gibi olacağından dolayı bozmayacağını söylüyor. Hı hı. Ancak e, bu konuyu araştıranlar e, yani işte bu konuda bilgi sahibi olan kişilerle yaptığımız istişarelerde şunu görüyoruz ki bu mücerdet bir hava değil bir ilaçtır. Hı hı. Hatta e, Halil hocamız da e, buna dair ders okurken e, ben bu suarı kendisine yönetmiştim. E, bu konu hakkında ne diyeceğiz diye hocamız e, şöyle demişti Halil Günenç hocam Rabbim ona selamet versin tamam, e, ömrünü hayırlı eylesin inşallah tamam. vücuduna sıhhat ve selamet ihsan etsin bütün hocalarımızın tamam. e, demişti ki eline sıktığın zaman elini ıslatıyor buradan da anlaşılıyor ki mücerred hava değildir diyordu hmm. yani o bir sıvıdır bir ilaçtır. E, eline sıktığın zaman sen bunu anlarsın. Gerçi ben tecrübe etmiş değilim onu. Evet. Ama hoca efendi bunu bu şekilde söylüyordu. E, bu konuyla e, iştigal eden kişilerle de konuştuğumuzda da onlar da bunu itiraf ediyorlar. Bu bir ilaçtır. Mücerret sadece bir hava değildir. Aynen. Dolayısıyla ağız yoluyla kişi bir nevi ilacı içine almış Aynı olacaktır. Almış bu da orucu bozan bir unsurdur. Hı hı. E, ağız yoluyla bir ilacı içine almak. Çünkü hatta tabi bir menfezdir ki ittifakla orucu bozan bir durumdur. Yani bu Yusuf İmam Muhammed'in daha önceki programlarımızda bu konuda bazı iktilaflardan bahsedilmişti. Evet. Onların dahi iktilaf etmediği ağız yoluyla vücuda bir şey girmiştir. Bu kesinlikle orucu bozacaktır. Hmm. Dolayısıyla bunun kullanılması orucu bozar. Ama bazıları işte dediğimiz gibi bu tam vücuda gitmiyor, içeri girmiyor, ağzın içinde kaybolup gidiyor şeklinde hmm. bazı söylemler var. O yüzden biz İsmail A'daki diğer hoca efendilerle de yaptığımız görüşmede fetva kurulundaki hoca efendilerle şöyle e, diyelim diye bir karar alınmıştı. E, bunu kullanmasın oruçta olan kişi ama kullanması gerekiyorsa da kullansın ama orucuna devam etsin. Hı hı. Eğer e, bazen kullanıp bazen kullanmayacaksa kullanmayacağı günlerde onu kaza etsin. Hı hı. Ama yok kesin her zaman kullanması gerekiyorsa da orucuna hem kullansın orucuna devam etsin. İhtiyasa dediğinde yine fidyesini versin diyoruz. Fidyesini versin ama iyileşirse tabi belki belli zaten her halükarda evet, kaza etmesi kaza gerekiyor etmesi ama gerekecek. bildiğim kadarıyla pek bu gibi hastalıkların Hı -hı. geri dönüşümü herhalde yoktur evet o zaman fidye verecek hem de ihtiyaten tutulsun e, bu, bu, bu manada tutulacak. ihtilaftan kaçınmış olunmuş evet. olur peki hocam burada hemen bu konuya değinmişken göz damlısı dedik mesela oluşturmaz kulakla ilgili mesela e... kulak böyle değildir kulak evet. olsun burun olsun ağız olsun Hı -hı. E, bunlar e, tabi bir menfezdir ve kulakla alakalı kaynaklarımızda işte su bozmayacağı ama yağ bozacağı şeklinde bazı <gülüyor> ayrımlar vardır. Hatta fukanın bir kısmı bu ayrımı işte oradan menfez olup olmamasıyla meseleyi bağdaştırmıştır. <gülüyor> o yüzden kişi kendi dahiliyle kulağına veya burnuna veya ağzına bir şey ithal etmesi orucu bozar diyoruz. Bunlardan kaçınılması Son için. olarak hocam burada bir de bayanlar özellikle biliyorsunuz makyaj konusunda kendilerini tutamıyorlar. Çok kullanıyorlar. Onlar için de ne söylemek lazım? Fondetem veya ne bileyim işte gözlerle ilgili veya ruj, oje ile ilgili bunlar da oruca etkileyecek şeyler midir? Bakın bazı sualler vardır ki sual sorulduğu zaman bazı şeyler bu sualin zınrında meşrulaştırılmış oluyor. Evet. Yani böyle bir suale direktmen cevap işte oruçla alakalı bir cevaba geçtiği zaman sanki bayanların bu şekilde süslenmesi, bu şekilde makyaj kullanması e, da fıkhen hiçbir problem yoktur şeklinde evet. bir algı var. Hatta bunu belki daha önce dediğimiz de misallendirmiştik. E, fetva hattında dururken şöyle bir fetva gelmişti bir tarihte. İşte hocam Ramazan-ı Şerif ayında ben kız arkadaşımla beraber affedersiniz el ele tutmuştuk şu i̇şte o esnada bende bir şehvi hareketlenme oldu, kefaret gerekir mi gerekmez mi <gülüyor> evet. e, şeklinde. Yani meseleyi sadece kefarete endeksiyorum. Evet. Oysa bir Müslüman erkeğin kız arkadaşı olur mu olmaz, olmaz. mı bu konu sual edilmiyor. Veyahut da e, bununla el ele temas ediyorsun, şehevi bir şekilde birbirinize temas ediyorsun, aradığınızda bir nikah olmadan bunlar sanki meşruymuş gibi hmm, onların yanı evet. sırada orucu mu etki var mı yok mu? bu kişiye bırak orucuna etki olup olmaması bu halde durmanın caizli olmadığı söylenmelidir. Evet. Yoksa ben siz buna efendim kefaret işte bir şey olmadıktan sonra kefaret gerekmez dersen demek ki onun öncesinde yaptığımız meşru. Çünkü bazı eylemler vardır ki konuşula konuşula ünsiyet hasıl oluşuyor. Hı hı. İlk başta kişinin yadırgaması daha sonradan kalkıyor. Evet. Çünkü çok gelen bir durummuş gibi hı hı. ad edilebiliyor. O yüzden bu konularda Müslüman her daim tepkişini ortaya koyması gerekir. Hı hı. Yani işte ya bu yapılıyor, buna müsamahalı davranılım şeklinde yoktur. Hı hı. Sizin sualiniz de bu kabildendir. Evet. Dolayısıyla bir bayanın işte bu bahsettiğiniz manada o şey yapması, işte makyaj yapması ki yabancı bir erkeklerin yanında çıkarken böyle bir şey yapması kesinlikle haramdır. Evet. Kocasına karşı yapabilir mi? Meşru çerçevede yapabilir, Hı -hı. meşru çerçevede. E, bu da meşru çerçeve derken abdestine, mani olmayacak, orucuna mani olmayacak, Hı -hı. işte e, o kullanmış olduğu şeyde haram, necis bir madde olmayacak, olmayacak. E, fıtrat-ı tahir diye tabir ettiğimiz yaratılışı değiştiren bir Hı -hı. unsur olmayacak. Bu geçici dövme diye tabir ediyorlar. Gerçek evet. dövmeye, yani dövme yaptıranlara heves olsun diye gerçeğini yaptıramıyorlar. Ee, ama geçici dövme, işte Hint kınası ile yapılıyor. Ki bunlar kesinlikle caiz olmayan şeylerdir. Hı hı. Bunlardan kaçınmak şiddetli bir şekilde gerekli olan şeylerdir. O yüzden meselenin oruca yansıması var mı yok mudur değil de bir Müslüman kadının zaten bunlardan uzak durması gerekir. Evet hocam, Allah razı olsun. Bir diğer e, sorumuza devam ediyoruz. Hocam biz doğu kökenliyiz. Bizim buralarda Fıtır sadakası para olarak verilmez. Bulgur veya pirinç verilmelidir. Ben şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Burada da fıtır sadakasını kimse bulgur veya pirinç olarak vermiyor. Bizim hocalarımıza sorduğumuzda illa ki bunların verilmesi gerektiğini söylüyor. Bu konuda ne yapmalıyız? Fıtır sadakası kişinin bayrama kadar vermesi gereken şahsının nefsine taahhülüke eden bir mali ibadettir. Evet. Bu konu aslında e, mezhepler arasında ihtilaf edilen bir konu. Şöyle ki, Hanefi mezhebine göre mali ibadetler hangisi olursa olsun bedel caizdir. Gerek zekatta da böyledir, fıtır sadakasında da böyledir, fidyede de böyledir. Ancak Şafii mezhebine göre ise mali ibadetler ne gerekiyorsa kişiye onu vermesi gerekir. Hı -hı. Yani onun mukavemine bir bedel vermesi geçerli değildir. E, bu bahsedilen işte biz doğuda yaşıyoruz derken ki malumunuz coğrafi yapının mezheplerde etkisi vardır. Evet. E, bulunmuş olduğu yani doğu genel itibariyle Şafi Şafimiz. mezhebinin hakim olduğu Hı. bir bölgedir. E, batıda daha fazla Hanefilerin bulunmuş olduğu bir bölgedir. Hı. Bu aradaki ihtilaf da buradan kaynaklanmıştır. E, bu konuda herkes kendi mezhebi doğrultusunda tabii ki hareket edebilir. E, hareket etmelidir de aynı zamanda. Hı -hı. Çünkü e, Hanefi mezhebine göre hakikaten bedel sahiptir bedel caizdir. illaki buğday, arpa veyahut da işte pirinç veya işte e, hurma vermek şartı yoktur. Bu mukabilde bunun değeri neyse o değerinde bedel olarak verilmesi Hanefi fıkkına göre caizdir. Ümmetin ihtilafı yani daha doğrusu müştehit imamların bu manadaki ihtilafı aslında bir rahmettir. Hı -hı. E, Yine Halil hocamızla yine bir dersimizde o kendisi anlatmıştık, orada da onu müşahede ettik. Mekke-i Mükerreme'de, Ramazan-ı Şerif ayında son cumalarda özellikle imam Efendi bu konu işliyor. Hmm. Ben de bir tarihte müşahede ettim onu. İşte bedel caiz değil, illaki buğday verilmesi gerekir veyahut da işte pirinç verilmesi gerekir şeklinde bu konu işleniyor. Bu konu işlendikten sonra da dışarı insanlar çıkıyor. Orada görüyoruz. Orada şimdi bir grup insanlar var. Ee, pirinç satıyor. <gülüyor> i̇şte keyilleri var. Pirinç evet. satıyorlar. Adam geliyor 10 riyal veriyor. Ondan bir keyil bir ölçü işte pirinç alıyor. Gidiyor yandaki fakire veriyor onu. Yani fıtır sadakası olarak. O fakirde gidiyor aynı tüccar onu 8 riyalden geri satıyor. Yani bu görüntü olarak bakıldığı zaman bu adam fitr sadakasını vermiş oluyor ama fakirin ihtiyacı aslında paradır o. Çünkü evet. buğdaydan pirinçten vesaireden bir, bir şey yapmayacaklar. Bir de anlamadım. artı 10 olarak on riyal diye evet. veriliyor. Oysa 8 riyali onun cebine girmiş olacaktır. O yüzden bu konu yani iştihadi bir konudur. Hanefi mezhebi bu konuda e, fetva da vermiştir. Hı. O yüzden biz burada fakirin hakkını gözeterek fakire menfaat hangisi olacaksa ona göre hareket edebiliriz belki köy yerlerinde pirinçti, buğdaydı, bu gibi şeyler e, fakirin ihtiyacını görebiliyor. Ama sen günümüzde İstanbul'daki bir adama buğday versen bu buğdayı ne yapacak? Onun hiçbir işine yaramaz o fakirin. Yani. Ona bedel lazım, para lazım. O parayla ekmek alacak, işte şeker alacak, yani tuz alacak, şey un alacak, kirasını ödeyecek, elektrik borcunu, doğalgaz borcunu ödeyecek. O yüzden bunu da göz ardı etmemek gerekecektir. Evet Ama dediğimiz gibi bu konu işte hadi bir konudur. Hmm. Mezhepler arasında farklılık arz etmesi de bundan kaynaklanmıştır. Hanefi mezhebine göre mutlak manada bedel, mali ibadetlerde de caizdir. E, şafi olan bir kişinin de bu e, Hanefi mezhebinin bu dediğimiz yok. gibi yani fakire menfaat evet. olması hasebiyle bunun yapılmasında da bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet, bir diğer sorumuz, e, hocam adette bulunduğumuz dönemlerin oruçlarını kaza ederken peş peşe tutmak mı lazım? Şayet peş peşe tutmazsak baştan mı başlayacağız diye sormuşlar. E, bu soruyu iki şekilde anlıyoruz. Birincisi bir insana, bir kadına kefaret gerekse bu kefareti tutarken peş peşe tutması hı. gerekir. Peki bu peş peşe de arada adet olsa adetli zamanda oruç tutmayacaktır. Hı hı. Ee, adeti bittikten sonra ise bu peş peşeli kesiliyor. Bu zarar verir mi vermez mi? Evet. Bunu daha önceki programlarımıza zarar hı. vermeyeceğini ifade etmiştik. Evet. Ee, i̇kinci anlayışımız bu sualden bir kadının veya başka birinin fark etmez bir kaza borcu olsa bu kaza borçlarını peş peşe tutma mecburiyeti var mıdır? Yok. Ayrı ayrı zamanlarda da tutabilir mi? Tetabu meselesi peş peşe kefaretler de vardır evet. veyahut da kişinin bu manada bir nezli bir ada varsa buralarda vardır. Bunun haricinde kaza oruçlarında ise peş peşelik şartı yoktur. Yeter ki sen bu borçlarını bu günlerini bitir. Yani ölmeden önce bitir. Tabii ki burada güzel olan en güzeli İmkan bulduğumuz anda bunları bir an önce bitirmektir. Evet. Borçlarımızı bir an önce bitirmektir. Çünkü diyelim ki beş gün borcumuz vardır ve biz beş gün yaşadık. Altıncı gün ahirete intikal ettik. O zaman o beş günden mesul olacağız. Mesul olacağız evet. ee, ama onları peş peşe tutma mecburiyetimiz yoktu. Ama eğer altıncı gün ölmese idik. Hı -hı. Ama onu bilemeyeceğimizden dolayı bir an önce borçları bitirmek gerekir. Ama bunun yanı sıra kişi bunları daha sonra yani araya bir fasıla soksa da bu peş peşelik diye bir şart olmadığından dolayı bunda bir zararda lazım gelmeyecektir. Hocam burada kefaretle şöyle bir durum var değil mi? Adet biter bitmez. Arada bir gün falan bırakmadan hemen başlamak lazım değil mi? Yani Doğru. sorunun birinci versiyonu olarak evet. anladığımıza baktığımız zaman onu evet dillendirmiştik. Ee, kefarette peş, peş olma şartı Hı -hı. vardır. Adete başladığı zaman kesecektir. Adet biter bitmez de hemen. oruca devam edecektir. Arada bir falsı da koymayacaktır. Evet hocam Allah razı olsun. Yani, bir de. diğer sorumuz ben müteahhitim. Ee, zekatımı Ramazan ayında hesap ediyoruz. Şu anda daha bitiremediğim inşaatlar var. Bunları nasıl hesaplayacağım? uzun vadeli alacaklarımı da zekatımı verecek miyim demiş bu alacaklarımın da. Evet, şimdi zekat babında ki özellikle Ramazan-ı Şerif'te bu genelde evet. e, zekat konusu hep irdelenir. Aslında şu konuya da temas etmek istiyorum, zekatta ticari mallarda havlen Havil diye tabir ettiğimiz sene geçmesi gerekir Hı. ve herkes e, kendi senesine göre hesabını yapmalı, Alacağını vereceğini hesap edip mevcut malını hesap edip ona göre zekatını. Yani vermeliyim. şöyle bir durum var değil mi hocam? Zekat sadece Ramazan ayında verilir gibi bir oluşum var insanlar. İşte ona karşısında. temas etmeye çalışacağım. Evet. Ee, dolayısıyla herkesin kendi senesine göre hesap edilmelidir. Hı -hı. Çünkü herkesin nisap miktarı malı aynı tarihte malik olmamıştır. Evet. Yani herkesin diğer bir ifadeyle zengin olduğu tarih aynı değildir. Hı -hı. Oysa günümüzde Müslümanların çoğu Ramazan-ı Şerif ayında hesap ediyor ve yıl dönümü olarak Ramazan'ı hesap ediyorlar. Oysa e, senenin şöyle bir önemi vardır. Misallendirilecek, e, gidecek olursak bir insanın diyelim ki Ramazan'ın onunda e, nisap miktarı malı sahip oldu e, ve üzerinden e, Ramazan'ın 8'inde diyelim ki o nisap miktarı malı 100 lira. Evet. Misal olsun diye gidelim, daha iyi anlaşılsın diye. E, Ramazan'ın 8'inde elinde 100 lirası var. Eee 8'inde bir 100 lira daha geldi. Evet. 9 ve ona 200 lirayla girdi. Hı hı. Bu kişi 200 liranın zekatını verecektir. Evet. Oysa o ikinci 100 liranın üzerinden daha henüz iki gün geçmiştir. Hı hı. Ama neticede bunun tamamının üzerinden geçti, Müsabül kabul edilir. Parasının üstüne ekleniyor. Dolayısıyla evet. bu mali i müstafat deniyor buna fıkhında. Yani sene içinde gelen mal olarak bakılıyor. Bu senesi Ramazan'ın 10'uysa, Ramazan'ın 10'u geldiği zaman elinde ne kadar malı varsa, parası varsa onları hesaplayacak edecek zekatını verecek. Şimdi eğer bu kişi e, senesi onu olduğu halde, yani Ramazan'ın onu olduğu halde hesabını 5'inde yapsaydı, ve biraz önceki misalimizde beşinde elinde e, on 100 lirası vardı. Evet. E, çünkü sekizinde diğer yüz lira gelmişti. Hı -hı. Bu elindeki 100 liranın zekatını verdi. İki gün sonra eline veya üç gün sonra eline bir 100 lira daha geçti. Nasılsa ben hesabımı yaptım benim senem değil diyerek onun zekatını vermeyecek. Oysa Hı -hı. bu vermesi gerekirdi. Evet. İşte bu gibi sıkıntı olacağından dolayı herkes kendi senesine göre hesabını abi. yapmalıdır. Bunu hicri olarak yapmalı lazım. Hicri olarak yapmalıdır evet. ve herkesin kendisi ben nisaba ne zaman malik oldum hmm. o tarihi hesap edecek. ve O tarihten o tarihi hesabını yapacak. Ha, ben verirken zekatımı Ramazan'da önce veya sonra verebilirsin. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te faziletin fazla olması, evet. e, daha fazla sevap kazanılması. Yani gün geçmesinde bir sıkıntı yok. E, gün geçirmek doğru değil. Doğru değil. Her ne kadar zekatın ödenmesi her halükarda edadır. Hiçbir zaman kaza Hı -hı. olarak bakılmaz. Ama bir an önce vermek lazımdır. Evet. Ama daha önceden de verilme açısından. Yani benim daha henüz zekat vermemiş işte şevvalde, zilkade veya zilhiccede yapmam evet. gerekiyor. Ama Ramazan'da ben hesap edip vermek istiyorum. Hı -hı. Verirsin ama verdiğini bir kenara yazarsın. O ay geldiği zaman hesabını yaparsın. Eğer eksik Eks, kalmışsa evet. eksini tamamlayacaksın. Evet. Çünkü o gün içinde eğer sen yeniden bir paraya sahip olmuşsan, onun da zekatını vermen gerekiyor evet. idi. Oysa sen daha önceden onun parasının zekatını vermiş olmadın. Hı -hı. O yüzden bu çok önemli. Yani herkes kendi yıl dönümüne göre zekatını hesaplayacaktır. Evet. Peki bunu bilmiyorsak, o zaman bir ile mahsus kendimize bir yıl dönümü takdir edeceğiz, bulacağız ve bir kereline mahsus onu da fazlasıyla vereceğiz ki artı eksilme olabilme ihtimaline göre. Ondan sonra her o sene geldiği zaman hesabımızı ona göre yapıp artısını, eksisini o doğrultuda hareket edip zekatımızı vermekte mükellefiz. Peki zekata nasıl hesap edeceğiz? Ee, zekat diye tabir ediyoruz da aslında zekat dört farklı kalemde oluşuyor. İşte ticari mallar, altın, gümüş gibi veyahut da para gibi bunlar aynı kefede değerlendiriliyor. Ee, ikincisi arazi mahsulü ki bunlarda sene meselesi yoktur ee, mahsul ne çıkarsa çıkanın işte oranı onda bir veya 20de bir oranında Hı. verilmesi gerekecektir ee, üçüncüsü ise yaylim hayvanları diye tabir edilen saimi hayvanlar yani senenin ekserisini otlakta geçiren süt ve nesil için beslenen hayvanlar Bunlarda da belli adetler vardır şu kadar adete kadar bu kadar verilecek şu adet arasından bu kadara kadar şu kadar diye belli işte 40'tan 120'ye kadar koyunlarda özellikle develerde sığırlarda belli miktarlarda nisaf vardır orada verilmesi gerekiyor ve bunlarda da sene meselesi yoktur hmm. yani her sene geçtikçe bu verilecektir evet. mahsul zaten çıktıkça evet. verilecektir bir de ara, toprak altından çıkan madenler vardır ki buna hmm. fıkıda rikas diyoruz onun da belli oranda verilmesi gerekiyor bulan kişi için Peki bizim asıl yaygın olarak e, zekat diye tabir ettiğimiz ticari mallar, altın, gümüş veya nakit paralardır ki bunlar da bir sene geçmesi vardır. Hı hı. E, peki bunu nasıl hesap edeceğiz? Senemiz geldiği zaman elimizdeki parayı alacaklarımızı hesap edeceğiz. Elimizde malımız, ticari malımız yani al-sat yaptığımız malı da katacağız. Tabi ticari mal derken e, o mal ile para kazanıyorsak o mal ticari mal değildir. Bazıları evet. bunu yanlış anlıyor yani benim bir kamyonetim var ben kamyonetten nakli işi yapıyorum o benim ticari bir aracım bu araca zekat verilmez bu mal ticari mal değildir veya işte benim bir tezgahım var ticaretten kast edilen al sat yapılan maldır evet. yani taksi plakaya ticari ta taksi deniyor ama o mal taksi yani ticari bir mal evet. değildir yani o maldan yani o para kazanman demek evet. o maldan para kazanman demek o malın bizatihi ticaretini yapıyor demek değildir evet. bunu iyi algılamamız gerekir o yüzden mal ticari ise yani al sat yaptığımız bir mal ise hı hı. onu da hesap edeceğiz. Borçlarımızı düşeceğiz, alacaklarımızı katacağız. ve ki bu alacaklar sualde ifade edildiği gibi uzun vadeli alacak olsa bile evet. ee, bunları da katacağız. Bunların da zekatını e, vereceğiz. Peki uzun vadeli yani bir sene, iki sene, üç sene önemli değil. Neticede bu alacaktır. Çünkü daha önceki programlarımızı dillendiriyoruz. Uzun vadeli borçlar mademki düşürülüyor ise hmm. aynı şekilde uzun vadeli alacaklar da e, katılacaktır. Bunlar hesap edilecektir. Bunların zekatı verilir. Tabii ki o alacak. Hangi nitelikteki alacak? Fıkıhta bahsedilen ticari malın karşılığı veya normal sattığın bir malın karşılığı veya karz olarak verdiğin bir malın e, karz, yani verdiğin borçtur. Bu şekilde bir alacaksa bunun da zekatı hesab edilir ama alıp almamada tereddüdün varsa onu hesap edersin bir kenara yazarsın. Hı hı. Aldığın zaman geçmişe dönük olarak da hepsinin zekatını vereceksin. Peki elindeki mevcut ticari malını nasıl hesap edeceksin? Soru aslında bununla hı hı. alakalı. Onun şu andaki reel değerin yani kaç paraya mal edilebilir, kaç paraya alınabilir onu hesap edeceksin. Ona göre zekatını vereceksin. Hmm. Yani söz gelimi eğer siz bir bakkal işletiyorsanız, e, bakkal dükkanındaki reyonda bulunan mamullerinizi e, kaç parayı aldıysanız değil. Çünkü belki çok ucuza aldınız veya çok pahalı aldınız. Kaç paraya satıyorsanız. Kaç paraya satıyorsanız da değil, kaç parayı alabiliyorsanız. Bakın bu önemli, bu reel değerden bahsediyor. Çünkü toptancıysanız durum farklı olacak, para kendisi, senin durumunuz para. farklı olacaktır. Kaç paraya satıyorsanız sizin istediğiniz bir fiyattır daha ortada o kere etmeden onun zekatını yani. vermiş olursunuz. Hı hı. Bu şart değildir. Kaç paraya aldıysanız derken belki çok ucuza mal ettiniz veya çok pahalıya mal ettiniz. O da şu anda o malın reel değerini göstermez. Hı hı. Özellikle kumaşçılarda bu çok dillendiriliyor. Çünkü e, kumaşlarda belli baskılar yapılıyor bildiğim kadarıyla ve bu baskılar e, zamana göre de e, yani bir zaman işte e, bu para ederken aradan sezonu geçtikten sonra artık o para etmiyor. Ee, yani para etmiyor derken değeri düşüyor. Diyelim ki metresini 100 dolardan e, alıyordunuz ve 50 dolardan alıyordunuz. E, ama o sezon geçti artık onun metresini şu anda 5 dolardan da alabiliyorsunuz. Evet. Oysa ben onu 50 dolardan almıştım. Hı hı. Peki zekatını 50 dolardan mehsap edeceğim, 5 dolardan mehsap edeceğim. Evet. Bunun aksi de olabiliyor. Hı -hı. O yüzden maksat şu anda kaç paraya mal edebiliyorsan evet. yani zekatını vermen gerektiği günde kaç paraya mal edebiliyorsan onu hesap edersin, o durumda onun zekatını verirsin. Peki müteahhidim diyor sual eden evet. kişi, ee, daire yapıyorum ama daireler şu anda daha tamam, daha henüz bitmemiştir. Ve ticari gaye ile yapıyorum yana satma gayesi yapıyorum. O zaman mevcut şu andaki bina şu haliyle kaç paraya mal edilebilir, Hı -hı. hesap edilir. Atlayacak ne kadar borç var hesap edilir ne kadar alacak var hesap edilir yekünün ne kadar çıkıyorsa onun zekatı da ona göre verilecektir evet. Evet hocam. vaktimizin sonuna doğru geldik hocam son bir sorumuz daha var ee, bizim köyde teravih namazı kılarken her dört rekatta selatü selam okumuyoruz imamımıza bunu sorduğumuzda bunun doğru olmadığını söylüyor oysa birçok yerde bu uygulama var doğrusu hangisidir diye sormuşlar bir de bu ter şeyde işte dört rekat aralarda ilahiler de okunuyor hocam evet. selatü selamlar bırakılıyor Şimdi e, teravih namazını niçin teravih denmiştir? Evet. E, meselesi kitaplarımızda incelenirken İbn-i Bahir adlı eserinde bu konuya e, yer veriyor. Diyor ki, teravih tervihanın çoğuludur. Hı hı. Terviha ise dört e, rekattan sonra dinlenme zamanıdır. Buna denmiştir. Hı hı. Ve bu da yani birden fazla, yani aslında o aradaki dinlenme zamanıdır. Hı hı. Bu dinlenme zamanlarındaki terviha dört rekatlı namaza isim takılmış. Daha sonradan bunlar birden fazla olduğu için teravih namazı bir bütün olarak, bütün namazlara isim olarak söylenmiştir hı hı. deniyor. Bu şunu gösteriyor ki yani aslında her dört rekatta bir dinlenme zamanı meşrudur, vardır. Hı hı. E, kadim kaynaklarımızda da bu ifade edilmiştir. E, ki örfümüzde de esnafımıza da baktığımız zaman her dört rekatta bir dört rekat kılacak miktar durulması. E, Cavazlılığı konusunda söz birliği vardır. Yani bu zaman zarfında s.a.v. getirmek, zikrullah ile meşgul olmak kötü bir şey değildir. Güzel bir şeydir. Tabi bunu teravih namazının sünneti olarak saymak doğru değildir. Bu da ayrı bir konu. Evet. Yani namazla bir bağlantılı bir sünnet değildir. İlla, yapmak gerekir, diye İlla yapmak gerekir diye bir şey yok ama bu meşru mudur? Evet meşrudur. Çünkü her dört rekatta bir dinlenme zamanı vardır. Hı. Bu zaman zarfında boş olarak da oturulabilir. Selam da getirilebilir. Veya dinlenmeden ben diğer namazı da kılacağım da diyebilir. Bu manada durabilir. Yeter ki o dinlenme esnasında söylenecek olan şeyler meşru şeyler olsun. Evet. Yani e, şer şerifin müsaade ettiği ki sel -selam, e, genel örfimizde söylenmektedir. Hı hı. Bu kötü bir şey değil, güzel bir adettir. E, kötü bir adet değildir. E, dolayısıyla bunun yapılması, yapılma, yap yani bir yerde yapılıyorsa niye yapılıyor diye tenkit edilmesi doğru bir şey değil. Hı hı. Çünkü kaynaklarımıza baktığımız zaman aslı olan bir şeydir. Ama dediğimiz gibi onun söylenmesini teravih namazının sünnetiymiş gibi ad etmek doğru değildir. Evet hocam. Şimdi teravih namazında biliyorsunuz Ramazan'da hocam teravihler, camiler bayağı bir doluyor. Allah razı olsun. kardeşlerimiz hani boş bırakmıyorlar. Teravihye ayrı bir önem veriyorlar ama gün içerisindeki beş vakit namazlar askıya alınıyor. Onlar bir kenara bırakılıyor. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında konu çok basit yani sizin evet. bunu dillendirirken de hangi gaye ile dillendirdiğinizde evet. çok açıktır. Çünkü teravih namazı sünnet olan bir namazdır. Hı. Beş vakit namaz ise farz olan bir namazdır. Evet. Bir insan farz namazı kılmayıp da nafile namazı kılıyorsa ona nafile namaz kılma denmez. Hı hı. Çünkü bir kural vardır. la Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı terk edilemez. Yapılabildiği evet. kadar yapılsın. Ama diğer tarafta bir insanın borcu varken borcunu ödemeyi bırakıp da nafilelerle yani sadaka vermekle meşgul olmak o kişi için pek akıllı bir iş değildir. Hı hı. O yüzden nasıl ki o nafilelere önem gösteriyorsak farzla daha fazla far önem göstermemiz gerekir. Var. Çünkü hiçbir nafile bir farz namazın bir rekatına hatta bir rekattaki bir cüz'üne eş olamaz. Hı hı. Yani bir rekat siz nafile namaz kılsanız bir rekatlık farza tekabül etmeyecektir evet. asla. Dolayısıyla farzlarda hiç geri durmamamız gerekir. Hmm. E, bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Vermememiz gerekir. Çünkü bir Müslüman namazını kılmaması diye bir şey düşünülemez. Evet. İlla ki namazını kılmalıdır. E, bunun yanı sıra özellikle tabii ki içinde bulunduğumuz aylardan dolayı da, e, günlerden dolayı da ibadete daha fazla hmm. dikkat etmemiz de güzel bir şeydir. Çünkü Ramazan-ı Şerif nasıl geçiyorsa, senenin öyle geçireceği de, hmm mevsurdur. Bu doğrultta inşallah hareketlidir. İnşallah hocam. Bu soruyla programımızın sonuna geldik hocam. Son olarak neler söylemek istersiniz? allah Teala Hazretleri cümlemize birlik, beraberlik versin. Tefrikaya düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Ha. Ölmüşlerimize de bu vesileyle de rahmet eylesin. Allah i̇nşallah birbirimize hocam. dua edelim. Hı hı. Çünkü gıyabi olarak bir Müslümanın, diğer Müslümanın arkasından hı hı. yapacağı dua makbul olan bir duadır. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle. Hatta ulema bunu şöyle delillendiriyorlar, yani tahlil ediyorlar. Çünkü kişinin başkası adına yapacağı dua bir nevi günahsız ağızdan yapılan dua gibidir. Çünkü ben sizin günahınızı işlemediğimden dolayı sizin adınıza dua, günahsız ağızdan yapılan bir dua sizin benim adıma yapacağınız dua da bu kabildendir. Evet. Ve bu bir samimiyettir, ihlastır.